Evuzu billahi minash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulüh. Ema ba'd. Fe inna istahale hadisi kitabullah ve hayral Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bidâa ve kullu bidâatin dalâle ve kullu dalâletin Zebercet kitabının şerhinde Kitâbu Tatavvu yani nafile namazlar bölümündeyiz. Sabah namazından önce iki rekat. 380 no'lu rivayet İbn Ömer radıyallahudan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından önce iki rekat kılardı. Sanki ezan kulaklarında gibiydi. Bu, Müslümin şartına göredir. Ahmet bin Amber, İbn-i ve Taberani rivayet etmişlerdir. Sanki ezan kulaklarında gibiydi ifadesi kapalı bir ifadedir. Yani bununla kast edilen e, iki ihtimal söz konusu. Birincisi, ezan okunmadan önce ezana çok yakın bir şekilde sabah namazın sünnetini kılardı demektir ki, yani bir kimse fecir vakti girdikten sonra ezanı beklemesi şart değildir. Yani ezan okunmadan da sabah namazının hafilesini kılabilir. İkinci ihtimalde ezan okunur okunmaz hemen sabah namazının sünnetini kılardı. Bu da kastedilmiş olabilir. Böyle bir kapallık var. Yani maksat ezana çok yakın bir şekilde bu namazın kılındığı. Öğlenin farzından önce 4 rekat 381 nolu rivayet. Abdullah bin e Saib radıyallahuh ante'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneşin etmesinden sonra öğlenin farzından önce 4 rekat kılardı. Şöyle buyurdu. Bu sema kapılarının açıldığı bir andır. Ben de o vakitte kendim için salih bir amelin yükseltilmesini istiyorum. Bu hadis de Müslim'in şartına göredir. Tirmizi, Ahmed bin ise Zeulmaktısel ne Nesai'sünün Kübra'da, Taberani Mucemme'l Evsat'ta Taberi, Tehzibül Asar'da, İbnebi Bişeybe Müsnedin'de, İbne bi Asım, El Ahad Vel Metani'de, Begabi Mucemin'de, Deylemi Müsnedin'de rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadcan Müsaid'de tahric etmiştir. Evet, burada e, bunun mutlak zikredilmesi yani dört rekat olarak zikredilmesi e, zahirinden tek selamla dört rekatın e, kılınması. Güneşin meyletmesinden sonra kavli, yani güneş zeval vaktinde batıya doğru meyledince yani öğlenin vakti girdiği zaman öğlenin farzından önce dört rekat kılardı ve o vakit demek ki sema kapılarının açıldığı bir an. Bu esnada yani bu sema kapılarının açılması demek meleklerin iniş ve çıkış yaptıkları. Yani ayetlerde Fatır Suresi'nde belirtildiği gibi işte güzel söz ona yükselir. Salih amel onu yükseltir. Bu salih amelleri yükselten meleklerin iniş çıkışlarına te tevafuk eden bir vakit demek ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da o vakitte fazladan nafile farzın dışında böyle bir nafile kılmayı sevdiğini belirtmiştir. Bu sema kapıları gök, dünya semayı korunmuş bir tavandır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirtildiği gibi Allah'tan bir yetki olmaksızın ne insanlar ne cinler sema kapsını delip de öbür tarafa geçemezler. Melekler de hakeza öyle. Yani ancak Allah'ın bunun gibi izin vermesiyle bu olur. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Miraç'ta ve sayrı zamanlarda işte semaya çıkartılması Allah'tan bir izinle olmuştur. Meleklerin de inip çıkmaları, dünya semana inip çıkmaları Yine Allah'tan bir izin nedir? Bunun dışında bu semalar ne aşılabilir ne de ötesi görülebilir. Farz namaz ile nafile namaz arasında fasıla ara koymak. 382 numaralı rivayet. Abdullah bin Rabah el-Ensari Rahimullah dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri şöyle anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldı. Bir adam kalktı ve ikindi namazdan sonra namaza durdu. Ömer radıyallahu anh onu elbisesinden tuttu ve otur. Sizden önceki kitap ehli ancak namazlarına ara vermemeleri sebebiyle helak oldular dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hattab'ın oğlu doğru söyledi, buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Mende, Marifetü sahabede, Ahmet bin Amber, Abdurrezzak, Ebu Yala, Ebu Naim Marifede rivayet etmişler. Elbani sayhada tahric etmiştir. Burada iki durum söz konusu. Birinci durum, ikinin namazından sonra nafile namazı kılmaktır ki... E, İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneş sararıncaya kadar nafile namaz kılınabilir. sünnettir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam terk etmeden bunu uygulamıştır. İkindi namazının farzından sonra iki rekat kıldığı sabittir. Ayşe radiyallahu anh benim bunu hiç terk etmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Ee, Ömer radiyallahu anh'ın burada karşı çıkış illeti belli. Karşı çıktığı illet farz namaz ile nafile namaz arasına fasıla konmamaz. Nitekim Muaviye Radyalan'tan gelen Müslim'deki hadiste de bu yasaklanmıştır. Allah Resulü bunu yasakladı diyor. Yani araya bir çıkış veya konuşma katmadıkça farzdan sonra nafile kılmayı Allah Resulü yasaklamıştır. Ee, yani kişi farz namazı kıldıktan sonra ondan sonra eğer nafile bir namaz varsa, mesela ikili namazında var, öğün namazında var, akşam namazında var, yatsı namazında var. Yani farzdan sonra kılınan bu nafilelerde araya mutlaka bir konuşma yani namazdan olmayan bir konuşma, bir çıkış, bir yer değiştirme, böyle şeyler katmalı. İki namaz böyle bütünleşikmiş gibi bir şey olmamalı. Ömer radıyallahu başka bir rivayette bu fiili yapanın Zeyd bin Sabit radıyallahu olduğu geçiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yaptığı için, yani iki namazından sonra namaz kıldığını gördüğü için bunu yaptığını söylüyor. Ömer radıyallahu gerekçe olarak, karşı çıkmasına gerekçi olarak diyor ki, e, birileri bunu örnek alır da işte e, namaza namaz ular. Böyle bunun ucu bitmez. Yani namaz eklerler, rastgele namaz kılarlar diye ben bunun için karşı çıktım diyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın ikinden sonra nafile namaz kılana karşı çıkmasının sebebi hem bu hadis hem diğer rivayette belirtildiği gibi namazların e, araya fasla konmadan kılınması, farz nafilenin arasına fasla konmadan kılınması ve Bugün mesela insanların mutlak nafilede sınır yoktur dedikleri gibi bir anlayışın önüne geçmek. Yani nafile namaz kılmak istiyorsa bir insan dilediği gibi kılabilir diyorlar bazıları. Bu doğru değildir. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur buyuruyor. Bu da buna dahildir. Yani Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan meşruluğuna dair bir delil olmadıkça kişi canlı istediği gibi rastgele nafile namaz da kılamaz. Haramdır bu. Çünkü ibadetler de asıl hürmettir, haramlıktır. Ömer radiyalarının gerekçesi bu. Diğer taraftan Nebi aleyhissalatü vesselam insanların kerahat vaktinde namaz kılmaları ençesiyle e, ikinin namazından sonra nafile namaz kılmayı yasaklamıştır. Yani güneşin sarardığı vakitle kayıtlamıştır bunu. E, yine güneşten batarken namaz kılmayı yasaklamıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu işte mecuslere veya şeytana tapanlara benzemektir diyerek yasaklamıştır. Yine sabah namazından sonraki vakitte de öyle. Mesela sabahın farzından sonra nafile kılması hakkındaki yasak da bununla alakalıdır. Yani güneş tam doğarken, bir mızrak boyu yükselinceye kadar o vakit aralığında namaz kılmak yasaklanmıştır. Bunlar bu illetlere binaen. Dolayısıyla bir kimse iki namazının farzından sonra, tıpkı öncesinde işte dileyene dört rekat vardır yani ikinin namazından önce dileyene dört rekat vardır, buyuruyor İbn-i Ömer gelen rivayette. Bu sabit olmuştur. Ali radıyallahu anh'den de fiili olarak Allah Resulü'nden rivayet ediyor. Allah Resulü ikinin namazından önce dört rekat kılardı, diyor. Rivayetlerin bazıında e, bu dört rekatı araya iki rekatta bir selam vererek ayrırdı şeklinde e, geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Nesai'de ve e, Tirmizi'de. Yani ikindiden önce dört rekat sünnet, Dileyen kimse için sabit olmuştur. Bu meşrudur. İki namazdan sonra da iki rekat, farzından sonra da iki rekat e, dileyen kimse için yine e, sabit, nafile namazlardandır. Fakat bunda şart, kerahat vaktinde kılınmaması. Güneş sarardığı zaman kılınmamasıdır. Yani güneş aydınlık, beyazken e, yetiştirebiliyor tabii kimse, kılar yoksa kılmaması kılmasından iyidir. Yoksa yasağa düşmüş olur. 383 nol rivayet, Asım el-Ahvel rahimullah dedi ki, Ebu Kılabe rahimullah ile beraber cuma namazı kıldım. Namaz bitince elimi tuttu ve o benim yerime, ben de onun yerine geçerek nafile namaza durduk. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu İbn Ebi Şeyde rivayet etmiştir. Yani burada fiili olarak e, Ebu Kılabe, Tabi'nin alimlerinden, büyüklerinden, Ebu Kılabe el-Cermi rahimullah, Cuma namazından sonraki nafileyi kılmak için yer değiştirmişler. Yani halk arasında da bu sebebi, illeti bilinmeden yapılmakta zaten, uygulanmakta. O onun, yerine, o onun yerine geçerek böylelikle namaza bir çıkış katmış oluyorlar. Farz ve nafileyi birbirine ulamamak için. Nafile namazı, daha doğrusu gece namazını cemaatle kılmak. 384 nolu rivayet Ebu Zer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ramazan orucunu tuttuk. Ramazan ayından yedi gün kalıncaya kadar bize farzdan başka hiçbir şey kıldırmadı. Yedi gün kalınca, yani son yedi günde, bize gecenin üçte biri geçinceye kadar namaz kıldırdı. Yirmi dördüncü gece olunca yine farzdan başka bir namaz kıldırmadı. Yirmi beşinci gece olunca gecenin yarısı geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. Bunun üzerine ealan Resulü, bu gecenin ihyası için bize daha fazla namaz kıldırsan dedik, şöyle buyurdu. Bir kimse imam çekilinceye kadar onunla beraber namaz kılarsa ona geceyi ihya etme sevabı verilir. 26. gece olunca bize namaz kıldırmadı. 27. gece olunca ailesini, hanımlarını ve halkı topladı. Hepimize namaz kıldırdı. Öyle ki felahın geçeceğinden korktuk. Ravi Cübeyr bin Nüfer dedi ki felah nedir dedim. Ebu Zerr dedi ki sahurdur. Ayın geri kalan kısmında bize bir daha nafile kıldırmadı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet, İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi, İbn-i İbban, i̇bn Darimi, Abdurrazak, İbn-i Nebişeybe, İbn-i Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis-i de tahric etmiştir. Evet, burada e, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte havkarasında teravih diye bilinen namaz aslında gece namazıdır. Yani e, normalde herkesin işte gece namazı kılması meşrudur her zaman için, her gece için. Ramazan aylarında özellikle işte e, cemaatin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkasına tabi olup beraber bu namazı kılmaları, e, işte kim e, ihtisap ederek Rabbinden karşılığını umarak Ramazan'ı geçirirse, yani gündüzünü oruçla, gecesini kıyamla geçirirse. İşte e, o senenin bütün günahlarından kurtulmuş olarak Ramazan'dan çıkmış olur diye hadisinden dolayı e, Ramazan gecelerini değerlendirmek için özellikle işte gece namazını Allah Resulü ile beraber, sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kılmak istiyorlardı. Sonraki rivayetlerde de gelecek ayrıntı. Birkaç gece bu böyle devam etmiştir. Bu Ebu Zerr radıyallahu bunun Ramazan'ın son gecelerinde olduğu, yani bir nevi sanki Kadir gecesini aramak için e, yapılmış olduğu görülüyor. O senenin e, Kadir gecesi muhtemelen 27. geceye tevafuk ettiğinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gece daha uzun kıldırmış bu namazı, bu ifade ediliyor. Öyle ki yani sahuru bile kaçıracağımızdan korktuk, o kadar uzun kıldırdı diye. Evet, demek ki gece namazlarını... Ramazan'da veya Ramazan dışında cemaatle kılmak meşrudur. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, rivayette geldiği gibi, ümmetine bunun yani gece namazların veya teravih Ramazan'da gece namazın farz kılmasından endişe ettiği için birkaç gün sonra bunu terk etmiştir. Bunun da gerekçesini açıklamıştır. 385 numaralı rivayet Enes Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece odasında namaz kılıyordu. Asabından bazı kimseler geldiler ve onun namazına uydular. Yani bu farzın dışında bir namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı hafif tuttu ve sonra eve girdi. Sonra çıkıp aynısını birkaç defa yaptı. Namaz kılıp ayrıldı. Sabah olduğu zaman dediler ki, Ey Allah'ın Resulü gece seninle beraber namaz kıldık. Biz senin namazını uzun tutmanı istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizin bulunduğunuz yeri anladım ve kasten böyle yaptım. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Anbel, Ebu Ya'la, Ab bin Hümet ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam defaatle pek çok hadisinde insanların ibadette açlık yapmalarından e, sakındırmıştır. Burada da buna benzer e, bir kapı açmamak için ümmetine, e, hafif tutuyor namazı ve kasten bunu yaptığını belirtiyor. Yani normalde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarını biliyorsunuz tarifini ayaklarışıncaya kadar e, kılardı, uzun tutardı. İşte okuduğu süreler uzundu, Yani kıyamı uzundu, e, rükusu uzundu, secdeleri uzundu, iki secde arasındaki oturuşu uzundu. Bunların hepsi uzun süre bekleme şeklinde anlatılıyor. Ama arkasında cemaatin bulunduğunu görünce kasten böyle yaptığını belirtiyor ki, cemaatle kılınıyorsa bir namaz, imam demek ki cemaati gözetmeli, mümkün mertebe namazı hafif kıldırmalıdır. Gece kıyamının fazileti en 386 nol rivayet Enes radıyallahu anh'den Allah azze ve celle'nin gecenin az bir kısmında uyurlardı. Zariyat 17. ayetinin anlamı akşam ile yatsı arasında namaz kılarlardı demektir. Şu ayette bu manadadır. Vücutlar yataklardan uzak kalır. Secde suresi 16. ayet. Bunu Ebu Davud Hakim İbn-i Ebi Şeybe, Beyhaki, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatlar rivayet etmişler. Elbani İrval-i Galil'de, Muhbil bin Hadisahül Müsnet'te tahriç etmiştir. Evet, akşam ile yatsı arası işte gece vakitleridir zaten. O vakitlerde namaz kılan bir kimse, akşam ile yatsı arasında nafile namaz kılan bir kimse, demek ki gece namazı kılmış oluyor. Gece kıyamını yerine getirmiş oluyor. Sahabelerden pek çok rivayetler vardır. Yani sayı belirtilmemiştir, rekat sayısı belirtilmemiştir. Akşam ile yatsı arasında diledikleri gibi nafile namaz kılarlardı. Ee, i̇şte bu da gece namazı babında. Dolayısıyla... E, burada sayı belirtilmemesi demek işte istediği sayıda namaz kılsın demek değil. burasını altını çizmek lazım. Yani her şeyde sünnete ittiba gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte gece namazlarını vitirle birlikte 11 rekattan fazla kılmamıştır. Bunda da buna dikkat etmek lazım. Yani daha fazla yapmak isteyen insan, benim vaktim var, imkanım var, sıhhatim var diyen bir insan işte kıyamını uzatmalı, kıratini yani. İşte rükûsunu uzatır, secdesini uzatır. Bunun gibi meşru olan uzatmaları yapar ama rekat sayısında artırmaktan sakınmalıdır. Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine ters düşmemek için. Hocam akşamla yatsı arasın, yatsıyla sabah arasın. Akşamla yatsı. Sabahla yatsı da o da gece. Yani yatsıyla sabah arası da gece. Ama burada magrib ile işa diye geçiyor. Yani... Akşamla, yatsı arasında da gece namazına dahil. 387 oldu rivayet. Ebu Ureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim şu farz namazlara devam ederse gafillerden yazılmaz. Kim gecede 100 ayet okursa gafillerden yazılmaz ve kanetinden yani çok ibadet edenlerden yazılır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Zeym'e hakim. İbn-i Nasır Kıyam-ül etmişler. Elbani es da tarih etmiştir. Farzlara devam eden, yani beş vakit farz namazı nafileler hariç kılan bir kimse, gafillerden yazılmaz. Yani gafillerden olmaktan kurtulur. Bir de kafirlerden olmaz haliyle. Çünkü namazın terki küfürdür. Ondan ayrı yüz ayet okursa, geceden 100 ayet okursa, işte Kur'an'dan okumak, bununla kast edilen gece namazında bunu okumaktır. Kim 100 ayet okuyacağı şekilde gece namazı kılarsa, o kanitinden, kunut yapanlardan, Kur'an-ı Kerim'de övülen kanitin ifadesi, çokça kunut yapanlar, çokça ibadet edenlerden yazılır. Yani o kimse kitap ve sünnete göre, Sünnetin sınırlarında, abitlerde, sünnete göre ibadet eden kimselerden olur. Bu yeterlidir. Gece namazını oturarak kılmak. 388 mal rivayet. Abdullah bin Ebi Kays, Raymallah'tan Ayşe radıyallahu dedi ki, Gece kıyamını terk etmez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece kıyamını terk etmezdi. Hastalandı veya yorulduğu zaman oturarak kılardı. Bu hadis şartına göredir. İbn-ül Münzir, El-Evsat'ta, Ebu Davud, Bukhari Edebül Müfred'te, Ahmet bin Anber, Tayalisi, i̇bn Uzeyme, Zeyme, Hakim, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisahil Müsnet'te e, tahric etmiştir. Evet, e, Ayşe radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sünnetini tavsiye etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam terk etmezdi. Hastalandı veya yorulduğu zaman da bile terk etmez, oturarak kılardı. Çünkü Allah Resulüne gece namazı farz edildi. Yani ümmetinden hariç olarak farz idi ama bu ümmete de örnekliği bakidir. Yani müstahap bir sünnettir ümmet içinde. Nafile namazı bağdaş kurarak kılmak. 389 nol rivayet. Ayşe radiyallahu anha dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurmuş halde namaz kılarken gördüm. Bu hadis müslimin şartına göredir. Taha bişerhu mushkilhaserda İbn İban İbnü Zeymek Hakim Nesai İbnü Müzniri El-Evsat'ta Mervizi Muhtasarü Kıyamü'l-Leyl'de Leyl'de ve Behaki rivayet etmişlerdir. Burada e, nafile namaz diye kayıtlamamızın sebebi e, bu şekilde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani bağdaş kılarken bağdaş kurmuş bir halde kılarken görmesi Ayşe radıyallahuha tarafından yani hanımı tarafından muhtemelen evinde kıldığı bir namaz. Allah Resulü nafileleri evinde kılıyordu. Erkek sahabelerden işte farz namazlara dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte bağdaş kurarak kılına dair bir rivayet sabit olmadığı için biz bunu sadece nafilelerde e, delil olarak alırız. Farzlar için delil almaya öyle bir cesaretimiz yok. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir fiil sabit olmamış. Fakat hasta olan mazereti olan kimsenin bağdaş kurarak kılabilmesi İbn Ömer radıyallahu fiil olarak gelmiştir. Yani bir rahatsızlık sebebiyle bağdaş kurarak namaz kılmış ve namazı bitirince İbn Ömer r. kendisini gören kimseyi uyarmıştır. Ben rahatsız olduğum için böyle kılıyorum. Yoksa Allah Resulü şöyle otururdu diye bunu da uyarmıştır. Gece namazında kıraat, 390'lı olur. rivayet Abdullah bin Ebi Kays'tan yine. Ayşe radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazında gizli mi yoksa açıktan mı okuduğunu sordum. Dedi ki her ikisinde yapardı. Bazen kıraati gizli olur bazen açıktan okurdu. Bunun üzerine dedim ki bu işte gençlik kılan Allah'a hamdolsun. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tirmize, Ahmet, Hakim, İbnü Zeyme, İbn-i Ebu Davud, Nesai, İshak bin Rahuye Taberan-ı Efsat'ta ve Müsned-i Şami'nde, i̇bn Müzir el Evsatta Bukhari, Haluk-u i İbad'ta, ve Beyhaki sünneler rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadica müsait de tahrir etmiştir. Evet, gece namazında e, kıraati, teheccüd namazı dediğimiz namazda veya akşamla yatsı arası veya yatsıyla sabah arası e, bazen gizli okur, bazen açıktan okurdu. Yani ferdilgide olarak kılsa kişi demek ki bazen açıktan okuyabilir, gizli de okuyabilir. E, bu tercihine kalmıştır. Hatta sünneti ihya etmek için bazen öyle yap, bazen böyle yapmak da daha uygundur her iki sünneti ihya etmek için. 391 nolu rivayet. Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Âlâ, kafirun ve İhlas sureleriyle bitir yapar. Bitirdiği zaman 3 defa Melik ve Kutdus olanı tesbih ederim derdi. Yani Sub Subhan El Melikü Kutdus diye üç defa söylerdi. Ee, bunu Müslüm'ün şartına göre esnafıyla Nesai ve Ahmed bin Ambel rivayet etmişlerdir. Evet, vitirle ilgili açıklama, yani üç rekat kılınmasıyla ilgili açıklama daha sonra gelecek. Burada işte ''Ala kafirun ve sureler sureleriyle vitir yapar'' ifadesinin zahirinden, işte birinci rekatta ''Ala'' ikinci de ''Kafirun'' üçüncü de ihlas surelerini okuduğunu anlıyoruz. Ee, ondan sonra da bittiği zaman namaz e, Subhanel Melik'il Kuddüs diye üç defa söylemesi. Gece namazı kılan kimselerin, bitir yapan kimselerin işte bu sünneti e, yapmaları için bu aktarılmış. Gece namazında Kur'an'ı sesli okumak. E, 392 olur rivayet Enes Radyalan'ten Ebu Musel Eşar Radyalan'ten Gece kalkıp namaz kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları onun sesini işittiler. Ebu Musa radiyallahu anh'ın güzel sesi vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları kalkıp onu dinlediler. Sabah olunca ona hanımlar seni dinliyorlardı denildi. Ebu Musa radiyallahu anh dedi ki, şayet bunu bilseydim daha güzel okurdum ve sizi şevke getirirdim. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Sakir tarihinde, i̇bn Sad tabakatında rivayet etmişlerdir. Burada... E Gece namazında Kur'an'ı cehri okumak. Demek ki bu sadece kendi işleyeceği kadar da değil, baya baya cehri okumak. Çünkü zaten kıraatın en azı kendi işleyeceği kadar. Burada kastımız, yani biraz daha yani mesela Mescid-i Nebevi'de kılınmışsa bu namaz, Mescid-i Nebevi'ye komşu olan Nebi Aleyhisselatü hanımların odaları, ki Mescid-i Nebevi'nin hacmini düşünürsek baya geniş bir alan, baya bir yüksek sesle bunu okuyarak yaptığını. İşte kim Kur'an ile tegannetmezse bizden değildir hadisini e, sahabenin şerhettiği gibi yani yüksek sesle okumazsa e, diye açıklamışlardır. Cehri okumazsa Ebu Musa Rabiant bunu yapmıştır. E, sesi de güzelmiş yani güzel ses demek kalın ses demektir. Davudi ses dedikleri. Bir kimsenin sesi kalınsa o güzel ses diye e, tabir ediliyor. Sahabe, tabi, selef tarafından. E, ve bunu bilseydim daha güzel okurdum. Yani kişinin demek ki dinleyenleri şevke getirmek için e, okumasını güzelleştirmesinde bir sıkıntı, sakınca söz konusu değil. Yani burada her amelde olduğu gibi ihlas şarttır tabii ki. Yani dinleyenleri e, beğendirmek işte benim sesim ne kadar güzel desinler diye değil. Bu e, amaçlanmamalı. Burada Ebu Musa Eşar Radyalan'ın bu değil. E, sizi şevke getirir demin diyor ki yani bu okuyuşla e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi yani e, güzel olan okumayı tarif ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okurken işte okuyanın Allah'tan korktuğunu, Allah korkusunu hissettirdiği okuma. Dolayısıyla dinleyenlerde de bu etkiyi yapan bir okuma. Ee, övülen okuma, böyle bir okuma Ebu Musel Eşer radiyallahu anh'ın da kastettiği böyle bir şey yoksa işte benim ne kadar güzel okuduğumu bilsinler, böyle bir şey ee, böyle bir düşünceden tenzederiz, ederiz bu sahabeyi. 393 no'lu rivayet Ebu Said radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikafa çekildi ve kıraatle seslerini yükseltenleri işitti. Bunun üzerine perdeyi açarak şöyle buyurdu. Dikkat edin her biriniz Rabbine münacaat etmektedir. Yani yalvarmakta, yakarmaktadır. Birbirinize eziyet vermeyin. Kıraatte veya namazda dedi. Seslerinizi birbirinizin üzerine çıkarmayın. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Davud, i̇bn Zeyme, Ahmet, Hakim, Nesai, Sünnelül Kübra'da rivayet etmiş. Hatip tarihinde İbn-i Müzir, Elevsat'ta, Abbin Hümeyt, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani, Es-Seyyada, Mukvil Hadi, Sahil-i Müsnet'te tahric etmiştir. Burada e, şuna da bir e, delalet söz konusu. Hani az önce bahsetmiştik. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın itikafa çekilmesi genelke Ramazan'ın son 10 gününde oluyor. E, mescitte itikafa çekiliyor ve cemaatin krate seslerini yükselttiğini cemaat derken herkes ayrı ayrı kılıyor. Yani gece namazında sesi yükseltmek caiz dedik. Herkes ferdi namazında sesi yükseltiyor. Böyle bir birbirlerine karıştırmaya sebebiyet verecek bir durum oluyor. Böyle olmasının sebebi, işte onları Ömer radıyallahu yaptığı gibi işte tek imam arkasına toplasaydı denilebilir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zaten böyle bir şeyin insanlar tarafından farz gibi telakki edilmesi korkusuyla bu işi terk etmişti. Yani cemaatle kılmayı vahiy halen devam etmekteydi. Bu sebeple bunu yapamıyordu. Ama uyarısı bu şekilde. Yani herkes tek tek kılıyor, cehri okuyorlar gece namazında cehir okumak meşru okuyabilirler. Ama burada demek ki e, seninle beraber senin yanında iki kişi, üç beş kişi daha var. Onlar ayrıkılıyorlar veya her biri ayrı ayrı cemaatleri halinde kılıyor. Bu da olabilir. Böyle bir durumda birinin diğerine eziyet vermemesi, diğerinin kıraatini karıştırmaması için kıraatini biraz daha kısarak yani tek başına kılıyorsa e, kendi içtip de yanındakine karıştırmasına sebebiyet vermeyecek şekilde. Yani bir nevi mırıldanarak okuması gibi böyle tavsiyeler yapmıştır. Bu yasaklanmış. Yani kıraat ile birinin diğerinin namazını karıştırması yasaklanmış. Bu şey durumunda da mesela Kur'an dersleri için de geçelim. Mesela biz burada Kur'an dersi yapıyoruz. Adam geliyor burada namaz kılıyor. İşte Kur'an dersi işte orada namaz kılan adamın karıştırmasına sebebiyet verebiliyor. Yani bunun da önemini almak lazım. Vitir namazı kaç rekattır? 394 nol rivayet. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki rekatta bir selam verirdi ve tek rekatle vitir yapardı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Mace Ahmet rivayet etmişler, Mukbil bin Hadi ayül müsnet'te e, tahric etmiştir. Burada gece namazını Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ikişer ikişer kılmış, sonunda tek bir rekatta vitir yapmış ayrı olarak. Yani... E, Son iki rekatten sonra, selam verdikten sonra bir rekat daha kılarak onunla vitir yapmış. 395 nol rivayet Ayşe Radyoana'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman bir rekatle vitir yapardı. İki rekat ile bir rekat arasında konuşurdu. Yani son iki rekatı kıldıktan sonra selam veriyor, arada konuşuyor. Yani ayırıyor namazı. Sonra bir rekatle vitir yapardı diyor. Bu da Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbni Ebi Şeyber rivayet etmiş. Elbani da tarihç etmiştir. 396 nol rivayet Ümmü Seleme radiyallarından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 13 rekat ile bitir yapardı. Yaşlanıp zayıf düşünce 7 rekat ile bitir yaptı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Tirmizi, Nesai, Ahmet, İbni Şeybi hakim taberani rivayet etmişlerdir. Burada mesele şu 13 rekat demesi eee <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan, 3, yani Bitir'de dahil olmak üzere 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Burada 13 geçmesi, e, sabah namazının 2 rekatını buna katması sebebiyle Rabi'nin. Yani Allah Resulü 11 rekat kılıyor. Fakat sabah namazına o kadar yakın ki, e, o sabah namazının 2 rekat sünnetini de Buna katarak 13 olarak sayıyorlar. Doğrusu 11 rekattır. Sonra yaşlanıp zayıf düşünce 7 rekatle bitir yaptı. Yani bunların 6'sı gece namazı biri bitirdir. 397 Bunun mehazını söylemedik herhalde. Tirmizi Nesai Ahmet İbni Ebişevi Hakim ve Taberen rivayet etmiş. 397 o rivayet. Abdullah bin bir Kays'tan Ayşe radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç rekat ile bitir yapar diye sordum. Dedi ki, 4 ve 3, 6 ve 3, 8 ve 3, 10 ve 3 rekat ile yapardı. 7 rekatten azıyla ve 13 rekattan fazlasıyla bitir yapmazdı. Bu hadiste Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud Ahmet, Taberani Müsnedü Şamiinde Beyhaki, Taha ve rivayet etmiştir. Muhbir bin Hadis-i Müsned'de taric etmiştir. 4 ve 3 yani 7 rekat. 4 rekat kılıp sonra 3 ile bitir yapması. 6 ve 3 6 rekat kılıp 3 rekat ile bitir yapması. 8 ve 3 10 ve 3 rekat ile yapardı diyor. Buradaki 10 ve 3 ifadesi işte sanki 11 değil de 13müş gibi anlaşılmasına sebebiyet veriyor gece namazın. Bu durum böyle değil. Bunların ikisini sabah namazının sünneti olarak. Yani bu meseleyi araştıran ilim ehlinin çıkardıkları sonuç budur. Ee, iki rekat sabah namazının sünneti. Bu lafız eğer bu şekilde sabitse ki e, isnat, hadisin isnadı müslimin şartına göre e, gece namazının 13 rekat olduğunu gösteriyor. Yani burada açık. Mesela Ümmü Seleme gelen bütün rivayetler bir araya getirildiğinde ayrıntıyla sayıyor Ümmü Seleme Radiyalanha o rekatları. Burada sondaki iki rekatın sabah namazının sünneti olduğu açık. Oradan anlaşılıyor. Ama şu ifade bu şekilde mahfuz ise hadis Müslüm'ün şartına göre, isnat Müslüm'ün şartına göre fakat Ayşe Radyalama'dan gelen e, daha kuvvetli rivayetler mesela Bukhari'de gelen, Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette 11 rekat ifadesi geçiyor. Ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla kılmazdı gece namazını diye. Burada da 13 diyor. Burada e, ya daha kuvvetli ravilere bir muhalefet var veyahut da tevil edilmesi gereken bir durum var. Yani her halükarda Gece namazını 11 rekat diye sayan Ayşe Radyalan'a hadisi, Bukhar ve Müslümün rivayet ettikleri hadis şu rivayetten daha sağlam bir tariktir. Bununla beraber bu isnadında bütün ravileri sıkar ravileridir. Yani böyle şeylere hadis literatüründe Sika'nın kendisinden daha güvenilir olan kimseye veya kimselere muhalefeti sebebiyle şahıs deniliyor. Yani bu hadis Sahih olmakla beraber sadece şu 13 rekat, 13 rekattan fazlasıyla vitir yapmazdı, lafzı problemli bir e, ifade olarak gözüküyor. Doğrusunu Allah bilir. Hadisin isnadı sahih. Vitir namazının vakti. 398 ne olur rivayet? Ebu Abdirrahmanes Sülemi'den Ali Radyalan dedi ki Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Hakk'a, takvaya ve hidayete en uygun zanda bulunun. Ali Radyalan yanımıza Elbiselerin değiştirildiği zaman çıktı geldi ve dedi ki Yani elbiselerin değiştirildiği insanların yatmaya hazırlandığı vakitte Bitir hakkında soran kimse nerede? İşte bu vakit Bitir için güzel bir vakittir. Dedi. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet bin Anberi, Zeya'l-Maktis el-Muhtare'de, İbn-i Mace talihisi, İbn-ül Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Muhbir bin Hadis, Sahihül ül Müsned'de tarih etmiştir. Evet, e, zannedersem e, ilk cümle daha önce ilim babında farklı bir tarifle aktardığımız bir lafız. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet edildiği zaman Hakk'a, takvaya, hidayete, en uygun zanda bulunmak, buna göre anlamak. Yani insan işine geldiği gibi, hevasına uyduğu gibi anlamamalı böyle bir uyarı yapıyor. Ve elbiselerin değiştirildiği bir vakit, yani insanların yatmaya hazırlandığı, tam yatacakları vakit geldi ve vitirin vakti işte bu vakittir, dedi, diyor. Vitri akşam namazına benzetmemek, 399 numaralı rivayet Ebu Hüreyya Radyoland'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç rekatle vitir yapmayın. Beş veya yedi rekatle yapın. Onu akşam namazına benzetmeyin. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i İbdan Hakim, Dârekutni Beyhâki, Tâhâ, Şerhü, Mâni, Lâsâr'da rivayet etmiştir. Burada e, üç rekatle vitir yapmayın. Sanki mutlak bir şekilde üç rekatle vitir yapmayın. Böyle anlaşılıyor. Fakat işin aslı böyle değil. E, maksat Üç rekatle vitir yapıldığı zaman akşam namazına benzetmemektir. Onunla ilgili açıklama bir sonraki rivayetten geliyor zaten. 400 oğlu rivayet Sa'd bin Hişam Rahimullah'tan. Ayşe radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç rekatle vitir yapar ancak son rekatta otururdu. Yani ikinci rekatta oturmaz son rekatta otururdu. Bunu beyhaki ve hakim rivayet etmişlerdir. Müslüm'ün şartına göredir. Burada uyarı eklemişim. Daha önce sitede yayınlamıştım bu ayarıyı. El-Müstedrek'in, yani bu rivayeti aktardığımız El-Müstedrek'in Hindistan-Haydarabad baskısının tıpkı basımı olan Darul Fikir 1978 tarihli baskısında ancak son rekatte selam verildiği lafzıyla geçmiştir. Yani son rekatta otururdu başka bir şey ancak son rekatte selam verir demek başka bir şey. Rivayetin aslı ancak son rekatta otururdu şeklindeyken Yak adu kelimesi mu şeklinde tahrif edilmiştir. Avnul Mabud sahibi Ebu Tayyip Şemsul Hak el Abadi şöyle demiştir. Müstedrek'te Eban tariki ile gelen Ayşe radıyallahu hadisinde la yüsellimu illa fi ahirihinne lafzı yoktur. Yine şöyle demiştir. Buna uyarı yapmamın sebebi şudur. Ben Şeyh Abdülaziz el Muhaddis et-Dehlevi'nin öğrencilerinden olan Ali el Muhaddis el-Leknevi'nin göz önündeki müstetrek müstahasına ulaştım. Bu iyi bir nüsaidi. Bu hadisi yani Yezid bin el-Attar'ın rivayetini orada gördüm. Bir de baktım ki orada layak adu kelimesi silinmiş veya nüsa'yı yazan kişi yanılgı sebebiyle bu kısmı boşluk olmaksızın bırakmıştı. Keyfiyetini tam hatırlayamıyorum. Her harukarda orada layak adu kelimesi geçmediği gibi la mu kelimesi de yoktu. Hanefi alimlerinden biri bahsettiğim bu el müstecek nüshasından naklederken böyle naklediyordu. Ben ona nakilde bulunduğu nüshada layak adu bulunmadığını haber verdim ve bunun yazarın bir hatası mı yoksa silinmiş mi olduğunu sordum. O da nüshaya baktı ve benim dediğim gibi olduğunu gördü. Ona dedim ki burada layak adu lafzı olması gerekir. O da bana bunu neye dayanarak söylüyorsun dedi. Ben de Alimler bu şekilde rivayet ediyorlar. Bu rivayette bu lafız el-müstedrek'in rivayetiyle meşhurdur dedim. Sözümle ikna olmadı. Orada rivayetin geçtiği bir kaynak olarak yalnızca Şerhü'z-Zürkani Alel Mevahib kitabı vardı. Ondan bu kitabın 8. cildini istedim. Orada bunu gösterdim ve dedim ki burada boşluğu bırakın ve el-müstedrek dipnotuna nakil yapılan asıl nüshada beyazlık yani boşluk vardır. Lakin Şerhü'z-Zürkani'de ibare şu şekildedir diye yazın dedim. Lakin söylediğim şey yapmadı ve dipnota la yüsellim lafzıyla yazdı. İnna lillah ve inna aleyhi raci Yani bunu yapan bir hanefi, yani onlar 3 rekat vitri ikinci rekatinde oturup sonra 3. rekatında selam veriyorlar ya, onların işlerine geldiği için mezhep taasubuyla hadis kaynağında, yani el müstezekim baskısı, Hindistan baskısına böyle bir tahrif yapıyorlar. Bundan daha da çirkini, basılan asıl nüshada la yüsellim lafzıyla basılıp, Dipnota la lafzının yazılmasıdır. Yine Hafız İbn Hacer de bu rivayeti nakledip şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekatle bitir yapar ancak son rekatta otururdu. Bunu Ahmet, Nesai, Beyhaki ve Hakim Ayşe radiyalarından rivayet ettiler. Ahmet'in lafzı 3. rekatta oturur aralarını ayırmazdı şeklindedir. Hakim'in lafzı ise ancak son rekatte otururdu şeklindedir. İmam Beyhaki, Marifetus, Sünen vel Asar'da bu hadisi bu arada... E Beyhaki'nin Marifet-ü Sünen kitabı da e, yine Ocak yayınları tarafından şu an tercüme ediliyor. O da basılacakmış. E, Eban bin Yezid katade yoluyla ve şu hafıza rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekatle bitir yapar ancak son rekatle otururdu. Bu rivayet İbni Ebi Arube, Hişamet Mamer ve Hemmam'ın katade'den rivayetlerinin aksinedir. Buradaki tahrifin en büyük delillerinden biri de İmam Zehebi'nin El-Müstedreke yaptığı telhisinde Ayşe radıyallahu anh'a hadisini Eman ile zikrederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekatta vitir yapar ve ancak son rekatte otururdu. Bu Ömer radıyallahu anh'ın vitridir ve Medineliler ondan almışlardır lafzıyla rivayeti vermesidir. Zehebi'nin tevhisi El-Müstedrek ile beraber basılmıştır. Tuhaf olan şu ki asıl müshada lafız la mu şeklindeyken, onun altında basılan telis de layık adı geçmektedir. Bu tarifin sebebi hanefilik taasubudur. Zira hanefiler vitri 3 rekat kılar ve ikinci rekatte de otururlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitrin 3 rekat kılması halinde akşam namazına benzetilmesini yasaklamıştır. Ömer radiyallahu anh de, hadiste belirtildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarak ikinci rekatte oturmamış ve böylece akşam namazına benzerlik ortadan kalkmıştır. Evet, biz burada Beyhaki'den de kaynağını verdik. Beyhaki zaten hakimin isnadıyla yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Akberana Ebu Abdillah el-Hafız ee, diyor. Yani hakimden rivayet ediyor direkt. Ee, yani Beyhaki'nin süneninde Arapça, Türkçe nerede e, görseniz zaten bu şekilde layık adu lafzıyla geliyor. Ama hakimin Müstedrekin sadece Hindistan baskısında bu tahrif var. O da Hanefiler tarafından yapılan neşrinde böyle bir şey yapılmış. Yani burada ne var? Bu Hanefi muhakkikler, Hindistan'daki Hanefi muhakkikler, Müstedrekin nasıl nüshasını almışlar. Burada ne laibusellimu lafzı var ne la yakadu lafzı var. İki lafızda yok. Orada bir boşluk var, sil, siliklik var. Yani müsadan kaynaklı. Ama o boşluğun doldurulması lazım. Haneviler tutuyor bunun la mu diye dolduruyor. Halbuki la yak adu diye doldurmasını gerektiren sebep nedir? Mesela B hakim'in Hakim'den rivayeti, Sünem'de var, marifesinde de varmış. La yak adu şeklinde. Artı daha başka kaynaklar. Mesela i̇bn Hacer'in zikrettiği Ahmet Nesai e, diye de e, başka kaynakları da. Bu la yak adu şeklinde. Fakat bu mezhebine uygun olsun diye la mu lafzıyla veriyor. Yahu e, bu şeyin Azim-i dediği gibi bir de uyarılmış yani. Azim-i büyük muhaddislerden diyor ki ben diyor bu uyarı yaptım. Hiç olmazsa orayı boş bırakın ve dipnota şöyle bir uyarı yazın. Asıl Nüsa'da boşluk var fakat falan kaynakta buradaki boşlukta layak adı geçmesi söz konusu. Hiç olmazsa böyle bir şey yapın diye. Adamlar bunu da yapmıyor. Layüsellimu diye yazıyorlar. Evet bu mezhep tavsı bundan başka bir şey değil. Vitri ima ile kılmak 401 nol rivayet Ebu Eyyub el Ensari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Vitir haktır Artık vacip mi sünnet mi Hak yani haktır Kim 5 rekatle vitir yapmak isterse yapsın Kim 3 rekatle vitir yapmak isterse yapsın Kim tek rekatle vitir yapmak isterse yapsın Kime de bu zor gelirse ima ile kılsın Yani yaptığı yerden bile ima edebilir demek ki bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Hakim, Ahmet, Tayalisi, Abdurrazzak, Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace Taberan, Taha-ı ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Burada vitrin farz olduğu çok açıktır. Ama farz demek ne demek? Yani vitrin farz olması şartlı bir farzdır. Şartlı bir vaciptir yani. Bu da şu demek, bir kimse gece namazı kılıyorsa, vitir namazını kılması mutlaka üzerine şarttır. Vitirlemesi için. Yani ister 1'le yapsın, ister 5'le, ister 7 rek'atla yapsın ama yapsın. Bunlar da yapamıyorsa hiç olmazsa imayla kılsın. Yani bu farz. Gece namazı kılan kimse için. Gece namazı kılmıyorsa farz değil. Onun imayla da kılmasına gerek yok. Yani farz manasında gerek yok. Bitirde konut yapmak 402 ne no olur? Rivayet Ubey bin Khab dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat ile bitir yapar. İlk rekatta Ala suresi ikinci rekatta Kafirun 3 üçüncü rekatta de İhlas suresini okurdu. Az önce aktarmıştık. Burada açık bir şekilde rekatlere bölmüş bu süreleri. Rükudan önce kunut yapar. Bitirdiği zaman 3 defa Subhanel Melik'il Kuddüs der ve sonuncusunu uzatırdı. Bunu Nesai Amel Yevvelle ile de ve Sünen de El Müşteba'da. Ebu Davud ziyavül makdisel muhtarredet darikudni, tahavşer muşkillah ve beyhaki rivayet etmişlerdir. Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir bu hadis. Evet, e, rükudan önce bitirde e, kunut yapmanın meşru olduğunu gösteriyorum. Dediğimiz gibi, daha önce kunutla ilgili açıklama geçmişti. Kunut, bitir namazının bir parçası değildir. Kunut, eğer Belli bir sebep üzerine, kafirlere bedda etmek üzere veya Allah'tan acil bir yardım istemek üzere, düşmanlara karşı bir yardım istemek üzere bunun gibi sebeplerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanlı, muhakkat olarak yaptığı bir şey. E, ve bunu sadece tek bir namaza tahsis ederek şey yapmıyor, kılmıyor. Mesela şafiler bir bidat çıkarmış, bunu sadece sabah namazında yapıyorlar. Hanefiler de başka bir bidat çıkarıyor şafilere muhalif olarak. Sadece bitir namazında konut yapıyorlar. İkisi de yanlış. Doğrusu nedir? Allah Resulü aleyhissatvesam kunut yapmayı gerektiren bir durum olduğu zaman bütün namazlarda yapıyordu. Vitirde de yapıyordu. Demek ki vitirde yaptığı zaman nerede yapıyormuş? Son rekatta ruku'yu ruku'ya eğilmeden önce. Ve vitir namazını kıldıktan sonra da daha önce Ayşe radıyallahu anha'dan mı aktarmıştık i̇mam mı? Rabbani'den ee, Sonunda Subhaner Merkil Kutdus, Abdurrahman bin Ebzara radialan, Abdurrahman bin Ebza ile aynı şeyi söylüyor, Ubeib bin Khab, sadece onda e, bu sureleri rekatlere ayrı ayrıntıyla söylememiş, bunu bu ayrıntıyı Ubeib bin radıyallahu radialan söylüyor. E, Aha, kafirun, Sonra, rekatta da İhlas suresini okurdu, e, şeyde de bitirdiği zaman da Subhaner Merkil Kutdus diye üç defa söylerdi. Ve sonuncusunu uzatırdı. Yani, kutdüz, Subhanel Melikül Kuddüs, Subhanel Melikül Kuddüs, Subhanel Melikül Kuddüs diye sonuncusunu uzatırdı. Üç defa bunu söylermiş. Ve bugünkü e, son hadisi aktaralım. Ben nafile namazlar bölümünü bitiririz diye düşündüm, yetişmedi. Bitir namazın kazası, en azından gece namazlarıyla ilgili bölüm tamamlanmış olsun. 403 oldu rivayet. Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bitir namazını uyuyarak veya unutarak kaçıran onu hatırladığı zaman kılsın. Bukhari ve Müslümin şartlarına göredir bu. Ebu Davud, Hakim, Darekutni, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani, İrvar-ı Galil etmiştir. Bir sonraki bab... Abdest namazı 404 Noğlu hadisi sonraki derste işleyelim inşallah. Evet vitir namazını demek ki gece namazı kılan bir kimse diyelim akşamla yasını arasında nafile kıldı. Gece namazı niyetiyle veya yasından sonra nafile namazı kıldı sonra yattı ee, dedi ki ben e, gece namazın bir kısmını da yatayım kalkayım o zaman kılayım dedi bu niyetle yattı kaldı veya da uyumadı da unuttu. E, bu şekilde gece namazını kılmış olduğu halde vitri yapmamış olan kimsenin bir şekilde vitiri yapması lazım dedik. Çünkü şartlı bir farz. O halde böyle bir kimse uyandığı zaman veya hatırladığı zaman bitir namazını kaza etmesi gerekir. Bu hadis bu konuda açık. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü enle ilahe illa şerikelek ve estağfurike ve tubileyke.